Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Merhaba. Ee, ben e, dostlarımdan rica etsem, e, dinleyicilerimiz için kendilerini bir tanıtırlarsa herhalde mutlu olurlar. İsterseniz ben başlayayım. Olur. Ee, ben Mehmet Errecer. Ee, 30 yıllık şehir tiyatroları, teknik müdürlüğü geçmişimden sonra... ...yeni faaliyet olarak bir çocuk tiyatrosu ve prodüksiyon e, yolunu seçtik. E, prodüksiyon firmamızın içinde bir çocuk tiyatrosu oluşturduk. Ee, bugün buradaki diğer konuk arkadaşlarım gene bünyemizden ee, Mehmet Esatoğlu oyunlarımızın senaryo, teks ve yönetim bölümünde. Ee, Cüneyt Bey, Cüneyt Yosulçay hem teknik yönetim hem e, oyun yönetim bölümünde. Ben de olabildiğince işte 30 sene'nin teknik çalışmalarının getirdiği bilgi birikimli oyunun neresinde olmaya çalışırsam oralarda olmaya çalışıyorum. Şimdi e, isterseniz Tümel'den Tekil'e doğru gidelim. Çünkü sevgili dinleyicilerimiz bu programda daha çok çocuk tiyatrosundan söz edeceğiz. Ve dostlarımızın demin söyledikleri projeksiyon içerisinde çalıştıkları ve sahnedikleri oyundan söz edeceğiz. Şimdi genel olarak çocuk tiyatrosu hepimiz deriz de çok önemli çok önemli. Fakat Türkiye'de nedense en fazla ihmal edilen, en fazla sömürülen... Çünkü ben şunu yakından biliyorum. Şu anda İstanbul'da 150'den fazla çocuk tiyatrosu yapan var... Ya bunlar okul okul dolaşıp bunları güya sahneliyorlar. Ben birçoğunu izledim, gördüm ve çocuk seyirci çocuklara acıdım. Ve e, e, trajik olan şu ki bu oyunların tekstleri biliyoruz hepimiz ki Milli Eğitim Müdürlüğü'nden, denetimden geçiyor ve onlar olur dedikten sonra bunlar e, sahneleyip işte, e, çocuklara ulaştırıyorlar. Bu bir facia. Bu konuda genel olarak ne düşünürsünüz ve e, yani bugün ve yarın ne yapmak gerekir ki bu düzensiz etsin? Şimdi bizim ülkemizde tabii çocuk tiyatrosu meselesinin uzun bir geçmişi var. Hı hı. Sevgili Feri Egemenler, işte şehir tiyatrosu bünyesinde bu işe başlarken... ...önceleri tabii perspektiflerinde bir belirsizlik var diyelim. Onlar çünkü şöyle düşünüyorlar, çocuklar var ama bunlar için sanat yapmaktan çok... Biz yarının seyircilerini hazırlamak için bunları tiyatroyla tanıştırmamız lazım diye düşünüyorlar. Evet. E, hakikaten de çocuk e, bir birey midir? E, onun hakları var mıdır? E, onun e, davranışları, e, onun tepkilerinde e, haklılık, haksızlık var mıdır? Ya da sen sus otur. <gülüyor> öyle büyükler daha iyi bilir e, zihniyetinin egemen olduğu. E, işte İkinci Dünya Paylaşım Savaşı'nın yılları yani. Ve evet. çocuk e, kavramına da öyle bakılıyor yani. Evet. Şimdi e, sonraları e, yavaş yavaş e, çocuğun da bir birey olduğu onun da hakları olduğu e, onun da e, sanatsal talepleri olabileceği onun da e, eğitim noktasında düşüncesinde alınması gerektiği gibi gibi e, 70'li yıllara doğru dünya başka bir yere doğru gidiyor. Evet. E, i̇şte bu sefer e, artık e, çocuklar oturun dinleyin biz size sanat yapalım biz size eğitim yapalım yerine. Çocuk merkezli sanat e, çocuk merkezli eğitim diye bir yere doğru Hı. yavaş yavaş e, önceleri İngiltere'de sonra Kuzey Avrupa ülkelerinde e, bir takım çalışmalar başlıyor. Bizde de işte 70'li yıllarda bu düşünceler işte Tamer Levent'in ilk yazdığı bazı yazılar vardır bu konuda. Evet, evet. Dramayla ilgili, drama yoluyla, eğitimle ilgili. Yavaş yavaş tabii önce bunları konuşuyorken birdenbire çocuğun da bir birey olduğu kavramı üzerine Türkiye'de önce aydınlar sonra giderek eğitimciler konuşmaya başladılar. Evet. Tartışmaya başladılar. Bu tabii böyle bakmak tepeden tırnağa sanatı da eğitimi de ee, her şeyi e, yeni baştan ele almayı gerektiriyordu çünkü karşımızda biri vardı bir başka insan vardı bizim de geçtiğimiz o yoldan o da geçiyordu ve biz onu dinlemeliydik onunla konuşmalıydık onunla e, empati kurmalıydık onunla e, ikna yöntemi üzerine şiddet yöntemi üzerine değil ikna yöntemi üzerine bir ilişki kurmalıydık. Ee, i̇şte o, o zaman e, her şey değiştiği gibi e, Türkiye'de de çocuk tiyatrosu e, işte ben hatırlıyorum 70'li yıllarda Üsküdar'da işte e, Üsküdar halk evinde çalışmalar yaparken e, a çok. ...başka bir çocuk tiyatrosu... ...çok Evet, evet, evet. ...ki Muhsin Ertuğrul Hoca'nın teşvikiyle kurulmuş bir tiyatrodur değil mi? Evet, Muhsin Ertuğrul gerçekten yani genel sanat yönetmeniydi... Ya. ...çünkü ben hatırlıyorum biz 1970'te 74 yılında işte Fatih Camisi'nin avlusunda bir tiyatro sahnesi vardı... ...o tiyatro sahnesinde... ...işte Sengara Garadiz'ini çalışıyorduk... Aiznesinden ee, ...provayı e, birdenbire Muhsin izlediğini gördük... Işte. ...dağıldık tabii... ...mükemmel bir şey... ...evet, e, hocam ne oldu diye yanına gittik... Ya, merak ettim dedi... ...buradaki gençler ne yapıyorlar diye dedi... ...ondan sonra... Ee, sonra dedi ki provadan sonra konuşalım dedi sonra provadan sonra dedi ki neler, neler biliyorsunuz tiyatroya ilişkin, Stanislavski'ye ilişkin neler biliyorsunuz dedi ondan sonra yeni tiyatro akımları hakkında neler biliyorsunuz dedi. hiçbir şey bilmiyorduk yani sadece rivayetler biliyorduk <gülüyor> işte bir iki yazılar okumuştuk sonra dedi ki çocuklar bu böyle olmaz biz dedi Beklan konuştuk bir tatbikat sahnesi kuracağız dedi yani böyle bir sanat ya. yönetmeniydi ya. Ee, ülke gençliği ne yapıyor diye yani. merak ederdi. Halik. Talin, o, talin başlangıç adımları yani bunlar <gülüyor> değil mi? Ta, tal'den de öte e, tepebaşı deneme sahnesinin ilk adımlarıdır. <gülüyor> <bunlar>. <gülüyor> yani onlar yapılıyordu. Şimdi, <gülüyor> şimdi düşünün mesela bugün İstanbul Şehit Tiyatroları'nın gelen sanat yönetmeni ne yapıyor? E, bir dizide gidiyor oynuyor. Evet. E, dünyada herkes buna çok şaşar. Yüz yıllık bir kurumda yok de yok. Ya. Hayır yüz yıllık bir kurumun e, yöneticisinin buna vakti evet. olmamalıdır. Çok iyi bir yönetmen. Ondan Ayşe sonra. Şamlıoğlu. Hayır an, anlatabiliyor muyum? Yani tabii, e, buna hakk, hakk, hakkımız yoktur. Yani. Evet, Ama yok. Muhsin Ertuğrul işte öyle yapardı. Ee, ülke gençliği diye bir sorunu vardı. Sanat diye bir sorunu ya. vardı. Ee, o anlamda da işte çocuk tiyatrosunun ilk temellerini Atmıştı. Sonra da e, Adeta yaptıklarının bir e, Öz eleştirisi biçiminde Açoğa kapıları açtı. E, Açok geldi. Onlar e, çocuk merkezli oyunlar yazdılar. E, i̇şte onları yaptıkları kelle olan olsun, morgezgen olsun evet. bütün o oyunlarda, çizgili, e, benekli renk. renk olsun. Hmm. E, bütün bunlar e, gerçekten e, çocukla e, çocuğu gözleyerek Çocuklarla ilişkin kurarak mesela orada e, Şeyde Üsküdar merkezinde bir ilkokulda Yaklaşık 120 çocuğun katılımıyla Çocuklarla denemeler yapılırdı evet. e, Bunlar hakikaten Türkiye'nin Çok önemli işleridir e, Oradan sonra hakikaten işte bu konunun Bir oyun yazılı olması gerektiği Bunun çocukların kavrayacağı biçimde Bir reji olması gerektiği çok. Sahnede oyun, oyuncuların e, Çizgi roman kahramanları gibi kötü konuşmaları Gerekmediği aksine e, doğru Konuşmaları tabii, gerektiği tabii. E, ile başlayan Süreç e, sonra işte ee, bizim tiyatromuzun işte Almanya'da e, Grips Tiyatrosu ile tanışması. Hı hı. E, orada gerçekten Werker Ludwig'in çalışmaları, çabaları, onun düşünceleri e, bambaşka bir yere getirdi tiyatroyu. Şimdi işte biz e, tiyatro yaparken e, gerçekten e, çocuklara yönelirken e, bütün bu birikimi gözden geçirdik. E, baktık, e, neler olduğuna baktık. Ee, ...öncelikle tabii... E, ...sevgili Özdemir Nutku'nun güzel bir lafı vardır... Ee, ...onu önce düstur edindik... ...çocuk tiyatrosu çocuk oyuncağı değildir kardeşim diyor... <gülüyor> ...Sanis de sormuşlar... Evet. ...çocuk tiyatrosu nasıl olmalı... Evet. ...o da demiş ki... ...en mükemmel olmalı... Evet. ...şimdi bir, bir cümle ekleyeyim... Evet. E, ...devam edelim çünkü çok hoş gidiyor konuşma bence... E, ...birey çocuğun birey olma... ...durumunu söyleyeyim... ...çocuk bireydir sadece yaşı küçüktür... ...şimdi çocuk anne babasına sorar... ...saat kaç saat 7'dir Oysa saat yediye on vardır ya niye 7 diyorsun saat yediye on var yahut kaça 8'e geliyor bu 8'e gelmedi daha 8'e <gülüyor> çeyrek var ama çocuk sordum Nasılsa bu işte şey, birçok birçok bir cevaplar çok toparlak, çocuğun aslında beklediği cevaplar şeklinde değil, geçiştirme cevaplar. Onu aile ferdi olarak görmemekten kaynaklanıyor. O evin Bravo. en küçüğü, otur otur, kalk kalk, ne derse o yapılsın. Şu saatte yat, şu saatte kalk, acıkmamışsa acıkmışsındır. Çocuk kendi kararlarını veremez oluyor. Küçükken kendi kararlarını veremeyen çocuk büyüyünce de karar veremediği için tiyatroya mı gitsin, sinemaya mı gitsin, neyi seçsin, sanat dallarını mı seçsin, kendi eğitiminde hangi branşı seçsin, bütün buralara kadar o sekize geliyor, lafı buralara geliyor ve biz Ana. bunun farkındadık. Belki yeni yeni farkına varılmaya başlandı. İşte okullarımızın artık birçoğunda psikoloji bölümleri, psikiyatri bölümleri açılmaya başlandı. Bu konuda eğitimli insan sayısı fazlalaştı. Toplum artık psikologlara gitmenin bir hastalık neticesi değil, bir destek gereği olduğunu anlamaya Geç de olsa başlıyor sanıyorum ee, Sizin Konunun başında güzel bir belirlemeniz var Türkiye için içler acısı bir durum Ya da bakış açısına göre iyi bir durum ee, Bir rakam verdiniz 150 evet, civarında evet. çocuk tiyatrosu Bu maalesef 400 civarında bir bu, bu, Evet buyurun işte. buyurun. Şimdi e, Milli Eğitim Müdürlüğünden izinli Hepsi yani bu tekstler Oyunlar alınmış şöyle bir izin süreci geçiyor Oynanmış oyunun Oynanacak oyunun, izin için başvurulan oyunun bir teksti. Bu oyunun sahne üzerinde çekilmiş bir cd'si. Çalışanların oyun oynamaya yeterlilik belgesi yani eğitim belgesi. Çocuk tiyatrosu yapıyorum diyen kişi veya kişilerin resmi evraklı vergi mükellefi olma belgeleri gibi şeyler istiyor. Tamam güzel bunlar olsun. Hatta son senelerde... Ee, sanıyorum bu mahsurları gördük, biraz sonra bahsedeceğim mahsurlu yönleri gördükleri için ağırlaştırdılar bu şartları. Hı hı. Ee, çünkü eskiden işte eğitim belgesi almak bile bir hatırın, bir arkadaşın hatırıyla bir imza ile olabiliyordu. Çok da denetlenmiyordu. Fakat öyle şeylerle karşılaştık ki tiyatrolarda, okullarda özellikle. Ee, şöyle bir örnekle anlatayım. Tabii ki burada isim vermem doğru değil ama gene İstanbul il içinde hı hı. bir okulda. 3000, 3500 kapasiteli... çok güzel bir okul, devlet eliyle yapılmış, bütün imkanları olan, hatta salonu bile, bunu özellikle söylüyorum çünkü birçok ilköğretim okulunun salonu berbat durumda. Evet. Ya da velilerin ya da okul aile birliğinin katkılarıyla, desteğiyle ya da gayretiyle yapılmaya çalışılan salonlar. Bu okul şanslı bir okuldu, öğrencileri de şanslıydı. Bir oyun sergiledik. Sonra işte oyunlarımızdan sonra gidip müdüriyet makamından. ...onay alırız, oyun oynandı, şöyle geçti, böyle geçti diye. Ee, bir müdüre hanımdı. Şöyle bir şey söyledi. Biz dedi, galiba ilk defa oyun, oyunu, oyun seyrettik. Tuhaf geldi bana bu şimdi. <gülüyor> Sezonun ortasındayız. Bütün ilk öğretimlerin kapısını işte sizin 150 elli deyip benim 400 diye değiştirdiğim sayıda okul, e, tiyatro çalar. Dedim, hocam nasıl yani... Hayır dedi o anlamda söylemiyorum. Tabii ki çok tiyatro seyrettik ama ilk defa tiyatro seyrettik. Çok doğru söylediniz. Bu müthiş bir şey. Yani bu herhangi bir başka bir değerle e, karşılanamaz bir cümle. Ama aslında bu cümle çok önemli bir şeyin altını çiziyor. 400 tane tiyatromuz var. İyi bakış tarafında bu harika. Keşke 1400 tane Keşke, olsa. Keşke onu işte o ama, işte, evet. ama bu 400 tiyatro maalesef tiyatroya bizim gibi bakmıyor sanırım. Yani çünkü bir tiyatro grubu bir okula giriyorsa sanatının yanı sıra tabii ki bir kazanç da elde ediyor. Milletimin koymuş olduğu kurallarda okulla paylaşımını da yapıyor. Fakat bunun karşılığını ne derece veriyorsun? Bunun karşılığı önce nasıl verilir? Bütün Çocuğa o. sanatı sevdirmek, tiyatro olgusunun güzel bir şey olduğunu anlatmak. Ee, ...dersten ayrılmış bir vakittir ki bu kanunda da geçerlidir. <gülüyor> Ders saatleri içinde sanat branş olarak kullanılır bu saat. Bu saatin boşa geçmemiş olması fakat maalesef böyle değil. Şu anda bizim çok yakın izlediğimiz bir şey var. İlk öğretimlerde okulların salonlarında tiyatro iki üç kişinin sahneye çıkıp birbirini itmesi... Komikliği durum komedisi dediğimiz şeylerle süre doldurmaktan öte değil. Dolayısıyla kostüm yok. Çok uyumsuz fon bezleri önünde. Yani bir çantayla okula gidip hiçbir emek sarf edilmemiş. Bir kostüm yapılmamış. Makyajı yok. Oyuncunun üzerinde oyunla uyumlu kostümü yok. Yok yok yok. Evet. Ama adı tiyatro. Şimdi çocuğumuz böyle baktığı zaman sahneye e, bunu bir bedel ödeyip geliyor. Evet. 3 lira 5 lira bir bilet alıyor... ...karşılığında... ...çocuklarımız çok zeki... ...çok şükür ki çok zeki... ...ve baktığı şeyi görüyor ve beğenmiyor... ...ben bunun için mi verdim Çocuk bu parayı? Çocuk yalan diyor. da söylemez... ...kesinlikle dünyanın en güzel müşterisi... Evet. ...müşteri diyorum bakın bunun da altını çizerek tekrarlıyorum... ...en güzel müşterisi... ...çünkü itiraz etmez... ...di... ...ama şimdi itiraz ediyor... Evet. ...iyi örnekler önüne gelmeye başladığından bu yana çocuklar kötü örneklere itiraz ediyor. Ha, itiraz ediyor ne oluyor? İmza topluyup o tiyatronun faaliyetini men ettirmiyor. Daha o noktalarda değiller ama en azından kişisel tavrını oradaki oyuncuya, yöneticiye, o tiyatro grubundan birine söylüyor. En azından çıkarken ne biçim oyundu diyor. Evet. Böyle başlıyor bu iş. Biz bir... E, Biliyorsunuz demin bahsettiğim bir şehir tiyatroları geçmişim var. 30 yıllık bir evet. teknik müdürlük geçmişim var. Bir oyun provası sırasında bir gece önce televizyonda bir programa gözüm takıldı. <gülüyor> ee, gene isim anmadan konuşmak gerekir. Bir ustamız, tiyatro ustamız, yönetmenimiz şöyle bir şey söyledi programda. Tiyatro seyircisi kalmadı. Dondum kaldım. Bunu söyleyen ustamız o güne kadar hiç çocuk tiyatrosu sahibi olmamış. Hep yetişkin üzerine çalışmış. Ben dayanamadım sabaha zor bekledim. Ertesi gün provada beraberiz. Gittim dedim hocam bir şey konuşmak istiyorum. Dün siz programdaydınız. İzlemek keyfine eriştik. Doğrudur teşekkür ederim. Ama dedim bir şey var. Siz dün programda tiyatro seyircisi kalmadı dediniz. Ben de sizlerimizdeki yaş farkından dolayı geriye dönüp baktım... Eğer bu kişinin bir çocuk tiyatrosu olsaydı benim biliyor olmam gerekirdi. Ama maalesef zihnim beni yanıtmadığı gibi e, artık belgelere dökülmüş internet sayfaları da yanıtmıyor. Hemen dönüp araştırdım. Hakikaten size ait bir çocuk tiyatrosu yok. E salonlarımızda çocuk tiyatrosu olabilir. Salonunuzda bir çocuk oyunu grubunun gelip oyun sergilemiş olması başka bir şey. Tamam. Sizin bu bilgi ve birikimle bir çocuk tiyatrosu sahibi olmanız ve üretimlerde bulunmanız başka bir şey. Şimdi dedim size soruyorum. Siz seyirci yetiştirdiniz mi? Yoksa başkalarının yetiştirdiği seyirciyi kullandınız ve tükettiniz mi? Bütün mesele bu. Mesele hocayı yargılamak değildi. Sonra da özür Ay, dedim, Haddimi uygun. geçtim ama dayanamadım. Yani siz benimle, evet seninle fikrim doğru söylüyor. Ülkenin bir sorunu aynı zamanda. Evet. Yani kültürel bir gelecekle ilgili bir sorun. Şimdi bu noktada biz Üç Yılın prodüksiyon olarak niye kendi bünyemizde çocuk tiyatrosu kurduk? İsterseniz tam bu cümleden Buyurun. Cüneyt Yosulçay arkadaşımıza... Sözü verelim hocam ondan sonra devam edelim. Ben burada çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Mehmet'in söylemiş olduklarını zaten bizim tiyatromuzun sıkıntısı bu ama ben şunu düşünüyorum. Yani eğer bugün izin aldığımız Milli Eğitim Müdürlüğü bunu ders olarak görmesinden yanayım tiyatroyu Tabii ki o 400 tane 1400 tane o tiyatrolardan bahsetmiyorum Aynen. ama ders olarak görmediği için yani bir 45 dakikalık zaten Biz çocuk oyunlarımızı 45 dakika yapıyoruz O da ders süresi olduğu için Tabii. ama almış olduğumuz izinlerde işte müdürün yetkisinde şey dayadı müdür isterse gönderiyoruz. öyle değil ben öyle değil de yani izni alırken bile Milli Eğitim Müdürlüğü ...bu oyunu koymuş olduğumuz... ...zaten biz bunun CD'sini, tekstini, her şeyini veriyoruz. Hı hı. Ama baktıktan sonra... ...bu bir ha, bu derstir, faydalıdır deyip... ...çocuklara verdiği zaman daha çok kitleye... ...tiyatro yapacağımıza inanıyorum. Sadece Mehmet'in ufak bir katkıydı... ...o anlamda anladım, katıldım. Anladım. Devam ediyoruz tabii sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi... E, ...isterseniz... E, ...sizin e, oyununuza gelelim. E, Mustafa Kemal'i arıyorum... Ee, Ekim Ekim ayında da var bu oyun 27'sinde sevgili dinleyiciler 27 Kasım'da Ekim, Paza... 27 Kasım'da Ekim'den Kas... beri başladık Pardon. 27 Kasım'da Ekim'de başladık başlamış 27 Kasım Pazar günü saat 13'te Muamber Karaca Tiyatrosu'nda Beyoğlu biliyorsunuz evet. ee, ve devam ediyor oyun elbette ki devam edecek Şimdi biraz oyundan söz edelim sevgili Mehmet Esatoğlu Şimdi efendim bizim ülkemizde e, kurtuluş savaşı e, ve Mustafa Kemal söz konusu Hı. olduğu zaman... ...genellikle e, sahnede e, bir hamasetle bu, aktarılıyor çocuklara. Yani, Oyunun yazarı ve yönetmenin de siz olduğunuzu evet. dinleyicilerimize aktaralım. evet. Ondan sonra e, ve biliyorsunuz işte hani hep bizde vatan millet Sakarya dedikleri bir e, edebiyat e, öne çıkıyor. E, bu anlamda da işte çocuk e, müthiş bir e, şeyle e, heyecanla ya da gerginlikle izliyor. Ama e, ne olmuş ne bitmiş... Ee, ...bu konuda e, yapılan e, ezberler dışında çok bir bilgimiz yok. Şimdi biz de e, oyunu ben işte düşünüp tasarlarken baştan e, şöyle bir şey yapalım dedim. E, i̇şte e, Zübeydana e, oğlunu arıyor. Hı -hı. E, hatta hayatında da böyle oluyor biliyorsunuz. E, her defasında oğlu bir yerde e, çocukken işte tarlalarda e, ekinleri korurken çocuğunu Hı -hı. buluyor. Sonra o çocuk e, e, okuldayken e, oturmuş vatan sevgisi üstüne bir e, kompozisyon yazarken buluyor. Hmm. Sonra e, buluyor işte Çanakkale'de buluyor. Sonra buluyor işte efendim e, Samsun'a giderken buluyor. E, bu sefer <gülüyor> oyundaki e, Mustafa Kemal e, karakterini biz e, çok yoğun görmüyoruz. Belki küçük bir zannede görüyoruz e, bu yorumda. E, fakat e, Mustafa Kemal'in e, kendisi ne? ...bir ilah... ...bir dokunulmaz kişi yerine... ...sen de bunu yapabilirsin... ...biliyor musun? Asla, i̇stersen... ...sen de bu ülkenin için bir şey yapabilirsin... ...hem de her zaman kurtuluş Savaşı... ...belki fırsatı çıkmaz önüne ama... ...başka bir şey yaparak... ...ki oyunun sonunda da böyle bir şey var diyoruz ki... ...yani o zamanki çocuklar... ...kimi sonradan öğretmen oldu... ...kimi sanatçı oldu... ...kimi bilim insanı oldu... ...kimi emekçi oldu... ...ama her biri... ...bu ülke için bir güzellik kattılar diye oyunu sonu e, bitiriyoruz. Güzel. Şimdi e, bu anlamda da işte e, bir e, vatandaşlık sakarya bası yaratmak yerine çocukların objektif bir gözle izleyecekleri, e, zaman zaman yabancılaşabilecekleri Hı -hı. E, ve haketen nasıl olmuş, nasıl becermiş? Mesela işte e, bizim oyunumuzda işte e, birdenbire işgal altında. E, Manastırlı Hamdi'yi görüyoruz işte o telgrafçıyı işte e, işgal sırasında. Hı hı hı. E, işte Mustafa Kemal hatta şeyde diyor ki Nutkun'da. E, biliyor musunuz diyor yani herkes diyor kendi derdine dalmışken, eyvah işgal yaşıyorken. O bir tek diyor bize e, İstanbul işgal ediliyor dedi. Biz onun sayesinde İstanbul'un işgalini evet. öğrenebildik diyor. Yani. Şimdi e, bu bazı zamanlarda e, bireyin... Yani ya ben kimim ki ne yapabilirim ki ya benim ne işe yararım evet. derken e, anlatabiliyor ne muyum? Ne büyük işler başarabiliriz. Evet söyle, e, o bireyin o an bir şeye karar vermesi e, ve onu yapmasının ne kadar belirleyici olduğunu Çok önüne güzel. koyuyoruz. Şimdi bu sefer de çocuklara işte dediğim gibi e, bir e, hamasi nutuk e, anlatmak, sahneden bir ahlak dersi vermek ya da işte bir e, örnek gösterip işte böyle olun çocuklar falan yerine ne oluyor yaşamda, ne yapıyoruz, kim ne tavır alıyor... Ondan sonra ve herkes e, bu aldığı tavırla neyi değiştiriyor? Çünkü bazen çok tesadüf bir şey yapıyor. E, o tesadüf e, orada başka bir şeye yol açıyor. E, böyle bir oyun metni üzerinde durduk. E, tabii e, sahnede gerçekten e, çok önemli oyuncular var. E, yani sıradan işte yeni e, tiyatroya başlamış arkadaşlar yerine deneyli oyuncular seçtik. E, ondan sonra işte Zübeydana'yı oynayan arkadaş e, oyunda yakındır e, tiyatro yapan. Ee, önemli bir oyuncu. Hayır, Ondan sonra e, diğer işte o, rolleri paylaşan arkadaşlar yine öyle hepsi. E, gerçekten bu işte emek harcamış arkadaşlar. Sonra işte e, tabii başlarken de e, o konuda e, sevgili Mehmet Alacar da e, aynı şeyi ortaya koydu. Dedi ki arkadaşlar biz e, çocuk tiyatı yapacağız ama çok ciddi bir şey yapacağız. E, ne olur e, yani e, ...bu sizin için herhangi bir şey yerine değil... ...hakikaten bunu gündeminize alabileceksiniz... ...ve bu e, ruh haliyle... E, ...sahneye gelebileceksiniz... Evet, ...boş vakit Ne evet, evet. olmamalı... <gülüyor> yani. ...ondan sonra Varita. işte ne bileyim e, özel yaşamınızda... ...işte buna göre düzenleyebileceğiniz... ...ya işte biliyorsunuz bir zamanlar... ...bizde böyle bankalara bağlı... E, ...çocuk, e, çocuk evet. tiyatroları vardı... Varit, varit, e, var. e, ...sevgili Erol Günaydın mesela bir tanesini yönetirdi... E, ...o işte cumartesi sabahı... E, ...herkes onun evine arar... ...ya abi ben bugün işte dublaj var... Ya da ...şu iş var onu idare edin derdi... E, kimi zaman çok komik bir şey olurdu. Erol Bey e, tek başına e, beş altı kişinin rollü oynamak zorunda kalırdı. <gülüyor> e, ve Hakikaten de e, sahnede çok güzeldi. Güzeldi, çirkin bir şey değil. E, bu, yani. bu Erol abinin yeteneğiyle ilgili. <gülüyor> o, evet, şey. yani bir, bir özel bir şey. Bir şey. Tabii evet, evet, ondan sonra e, biz böyle yapmayalım dedik. Biz e, tam tersini herkes o, o işi çok önemli, çok hayati bir iş olarak kabul etsin. Öyle girsin dedik. İşte böyle oturduk, e, provalar yaptık. Mesela önceleri işte Sezgi Beydan için birkaç oyuncu arkadaş geldi ama e, ne yazık ki e, şey e, hiç acele etmedik o konuda. E, çünkü şeydi e, altından kalkamadılar, e, çıkamadılar işin içinde. Hı -hı. Biz de demedik ki ya işte neyse bu kız varsa bu idare etsin demedik yani. Tabii. Sonunda işte bir gece saat aman geldi, o rolü ele aldı, e, oturdu e, doğru bir şekilde. Gerçekten yoğunladı. de çok ciddiye alarak... Evet, çok değerine değerini vererek. Evet. Ondan sonra böyle bir ekip kuruldu. E, tabii e, şey e, herkes. ...yani mesela Cüneyt Bey işte sinemada çalışmış, yönetmenlik yapmış bir arkadaşımız... ...ama hayır, ben bu işin görüntülerini... Ya ben orada e, Cüneyt Bey'e e, sorayım e, isterseniz evet. Mehmet Bey. Buyurun. E, Cüneyt Yo e, Yosulçay, siz oyunu hangi gözle anlatırsınız bize? Valla ben oyunu kısaca <gülüyor> şöyle anlatmak istiyorum... Hı -hı. ...zaten Mehmet kardeşim sağ olsun her şeyi çok güzel anlattı ama... ...ben şunu demek isterim... E, ...oyunumuzun ismi Mustafa Kemal'i arıyorum... Hı -hı. Bu Mustafa Kemal'i biz millet olarak hep 10 Kasım, 29 Ekim'de aramayalım da devamlı arayalım diye düşünüyorum. Çünkü biz millet olarak çok duygusalız. 10 Kasım'da Atatürk'ü hatırlarız. Evet. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Biz evet. Öyle değil de bizim oyunumuz Nisan'a kadar devam ediyor. Ve Mustafa Kemal'i, Mustafa Kemal'i arıyorum attığı çocuk oyunumuz, gençlik oyunumuz. E, Nisan'a kadar herkes arayabilir. Hatta önümüzdeki sene de arayabilir diye düşünüyorum. Çok güzel. Çok Sayın Ülkü Hocam bu noktada eklemek istediğim bir şey var izninizle. ...Cüneyt Hocam'ın... ...oyunumuza çok büyük katkıları var... ...alçak gönüllükle bahsetmedi... ...sizin sorunuzun <gülüyor> üstüne başka şeyler söyledi... Ee, ...ama... ...şimdi bizim oyunumuzun içinde... ...dekorun, görselliklerin dışında... ...bir video projeksiyon desteği var... Hı hı. ...yani sahne sahne... ...hangi konudan... ...çünkü oyunun yapısında... Mehmet Asetoğlu'nun söylediği gibi... ...çocukluğundan 10 Kasım'a kadar... ...belirli pikler var... ...bu savaşa yön vermiş... ...hatta bazılarının ismi tarihte bile anılmamış... ...ama hakikaten işte e, telgraf... Evet, e, ...manastırlı, Manastırlı Hamdi'nin... Hamdi ...hatırlayamadım kusura hmm. bak... ...oradaki bir kararının... ...o savaşın gidişatını değiştirmiş olması gibi... E, ...bizim oyunumuza da Cönet Hoca'nın güzel katkıları var. Nedir? Biz tabii o görselleri... ...bulabildiğimiz kadarıyla... ...elimizin yettiği tekniğimizi yapabildiğimiz kadarıyla... ...sahne sahne uygun görsellerle desteklemeye çalışıyorduk. Evet. Cüneyt Hocam aramıza katıldığında bunları izledi. Ee, direkt geldi bana dedi ki bu nedir arkadaki? İşte dedim böyle böyle anlaşılmıyor mu? Hayır anlaşılıyor da bu nedir? Şimdi aşağıdaki oyunda... ...herkesin bu oyuna artı üç, artı beş, artı on katkısı oldu... ...ve bir e, video projeksiyon düzeni hazırladı arkaya. Şimdi bizim aklımıza bazıları gelmiş, yapamamışız bilgimiz yetmemiş Yo, ama Cüneyt hocam sinema Hı -hı. sektöründen geldi ve oranın da en üst noktası yönetmenlik sektöründen geldiği için bir bakışta olması gerekeni görüp sağ olsun burada herhal teşekkür ediyorum hocam, kendisine oyunu renk katan oyunun akışında gözü hem yukarıda hem projeksiyonda hem sahnede tutabilecek özellikle e, projeksiyonlar eklemiş oldu öyle doğrusu böyle yan yana gelmelerin önemi yani z söylemek bile fazla da zaten Ülkü Bey güzel. tiyatronun Buyurun. temelinde de o yatar yani tiyatro bir ekip işi ee, ...kafaların bir defa... ...uyuşması lazım... ...ve fedakarlık ve özveri isteyen bir iş... Hı. ...tiyatro bilhassa... ...bilhassa da ülkemizde bu böyle... Hı. ...belki Avrupa'da daha farklıdır onu bilmiyorum ama... ...özveri ve fedakarlık mutlaka tiyatroda şart... Biz de e, kafalarımız uyuştuğunu zannediyorum... ...ve ailadır da beraberiz ve birbirimize çok seviyoruz... Zaten ...sonuç itibariyle de... ...adımızdaki çünkü... üçün böyle bir anlamı var... Evet. Yani hiçbir şey tek başına evet. yapılmıyor. Siz üçü sormadınız ama bize. Evet, onu da Cüneyt Bey söylesin. Valla işte üç, üçtür. Ya biz de üç kişiyiz. Biz buraya da üç geldik. Produksiyon e, e, Üç event, prodüksiyon. Zaten biz e, tiyatronun dışında da tabii başka şeylerimiz de var. Yani e, ne bileyim işte belki daha sonra söyleyeceğiz Prodüksiyon, organizasyon, organizasyon tiyatro, tabii. tiyatro. Onlar da var ama bizim gönlümüzde e, senelerimizi verdik tiyatroya. Sonuç itibariyle biz hep tiyatro, tiyatro, tiyatro diyoruz. Ama tiyatro derken de tabii... E, dikkat ederseniz çocuk oyunuyla başladık biz. Büyük oyunu da koyacağımız kadromuz var. Hı. Ama çocuk oyunu bizim için çocuklar çok önemli. Biz şu anda 70 küsür milyon milletiz galiba değil mi bilmiyorum ama evet. 70 küsür, yetmiş evet. dört, falan diyorlar ama... ...yüzde onu bile tiyatro seyircimiz yok çok acı bir ülkede. Evet. Onun için biz o yüzde onları biz yakalayamayabiliriz ama bizim çabamız, bizim amacımız, bizim çocuklarımız... 20 yaşına geldiği zaman bir tiyatro seyircisi olsun. Amacımız tek uğraşımız bu. Yani onun dışında evet. herhangi bir beklentimiz de yok açıkçası. Abi yurttaş olarak vallahi kutluyorum, paylaşıyorum sevincinizi. Yani bu ülkemiz için e, önem taşıyan girişimler, ülkenin geleceği için de, geleceklerimize zaten çocuklarımızın da söylemek fazla. Peki şey dersem e, sevgili Mehmet Erçar. Ee, bu Cihangir Otistikler Derneği ile bir, bir sıkı bir bağınız var ve oraya bir desteğiniz var. Onu biliyoruz. Bunu da biraz açar mısınız? Tabii çıkardık. memnuniyetle. Ee, şimdi Otistikler Derneği Cihangir özel bir dernek. Neden özel bir dernek? Bir sürü dernek var. Otiz, otizm üzerine de bir sürü dernek var. Otistikler Derneği ki Türkiye'de dernekçilik ismi, dernek ismi çok yıpratılmış olmasına rağmen çok düzgün ...yolundan ve inançlarından... ...hiç sapmamış bir dernek... ...araştırdık, ettik ve... E, ...bu dernekle bağımızı kurduk... ...ve sürdürmeye de devam etmeyi düşünüyoruz, ediyoruz da. Otistikler Derneği... ...1994 yılında... ...Otistikler Kulübü olarak kurulmuş... ...sonra 96 yılında... ...resmi kimliğine, dernek kimliğine bürünmüş... ...ve o günden bu yana... Ki dernekler biliyorsunuz dernekler masası bağımlı çalışıyor. Hı. Hiçbir eksisi dosyasında hiçbir eksisi olmayan hemen hemen tek dernek gibi. Bütün faaliyetlerini dernekler masasının bilgisi altında kimle ve neyle bir işbirliği içinde yaparsa yapsın. Çok düzgün bir dernek. Bir kere bu çok kutlanası bir şey. Ee, bizim birlikte yola çıkışımızın sebeplerinden biri bu. İkincisi ise otistikler, otistik bireyler yaş olarak hangi yaşta olursa olsun... ...çocuk. 37 yaşında bir otistik ya. çocuk. Tabii. 4 yaşında bir otistik de çocuk. 4 yaşındaki ile 37 yaşındakinin arasında... ...sadece aldığı eğitimle... ...geliştirebildiği beceriler yatıyor. Ha. Ama çocuk. Biz sosyal sorumluluk çatımız altında... ...Otistikler Derneği'ni Türkiye'nin neresine ne yaparsak... ...sadece tiyatro değil. E, demin bahsettiğim gibi... ...prodüksiyon bünyesiyle çalışıyoruz. Organizasyonlar oluyor, festivaller oluyor... ...ya da film projeleri oluyor. Hı. Bunların hemen hemen her noktasında... Aldığımız kararla bu derneğe bir kaynak aktarımı yaptırmak yapmak sözünü verdik. Bu da bizi mutlu ediyor. Biz hep seyircilerimize şey deriz. Bizden bir oyun seyrettiğiniz zaman hani şu ara şey var ya üçü bir arada esprisi. Hı. Evet bu tam bir üçü bir arada. Hem tiyatro sektörüne katkıda bulunuyorsun. Hem derneğe katkıda bulunuyorsun. Hı. Hem bunu övünerek söylüyorum doğru bir şey yaptığımız için sen doğru bir tiyatro ile buluşuyorsun. Seyirci olarak keyif alıyorsun. Yani verdiği bilet parasının karşılığında bu üçünü birden halletmiş oluyor. Bravo. Yani Bravo. bir tarafa sadece yönlenmiş olsak... ...belki işte ikisi kalır, biri olmaz... ...ama biz üçünün bir arada yürütülebileceğini de bir şekilde örneklemiş oluyoruz diye düşünüyorum. Harika. Ben buraya bir şey eklemek istiyorum. Lütfen, lütfen. Şimdi... E... Cüneyt Yosunçay. Evet, teşekkür ediyorum. Buyurun. Şimdi e... biz geçen yaz... <gülüyor> Mehmet de şeyi düşündük... E... ...otistik çocuklara... İki günlük bir sosyal e, sorumluluk projesi altında bir onların eğlenebileceği e, bir park kiralayalım. Ve buna da sponsor bulalım diye çok uğraştık. Fakat ne yazık ki e, bulamadık. Çünkü otistikler çocuklar herhangi bir eğlence yerine ya da bir parka gittiği zaman diğer aileler tarafından itilebiliyor. Evet, biz evet. E, ha, ne yazık ki evet çok gerçek ama evet acık acı. E, biz dedik ki sadece bunları toplayalım bir çatı altında onları eğlendirelim. Onlara yapalım ama sponsor bulamadık. Ben şunu da şey yapıyorum. Yani televizyona çıkamadığımız için ya da orada bir anons yapamadığımız için. Yani bulamıyoruz. Yani Biz de onun için dedik ki madem böyle bize kimse sponsor olmuyor. Biz Hı -hı. kendi işimizi yani daha doğrusu kendi yağımızla kavrulalım diye Hı -hı. düşünerek. Yani bu aktardığımız paralardan önümüzdeki sene kısmet olursa biz otistik çocuklara biz bu iki gün üç gün bu eğlenceyi yapacağız. Ama normal ...çocuklarımız da o araya gelip orada eğlenebilirler. Yani yani. Önemli güzel olan da o. Belki. Evet, Değil mi? evet. onlar orada. da gelip eğlenebilirler. Onlar da eğitilmiş oluyor. Ha, bu arada ben yani. bunu anlatırken dinleyicilerden de biz de buna destek olalım diyen olursa... ...biz her zaman açız ama biz bunu iki günü mutlaka yapacağız. Ha Bu iki günü tabii ki sponsor olursa beş gün yaparız. O ayrı ama biz iki günü kesin yapacağız. Yani. Şimdi bir de isterseniz e-posta adresinizi dinleyicilerimize ulaştıralım. Hı hı. O ek size ulaşmak isterler. Tabii. Eee... Tarif ederek vereyim. Biraz zor bir posta Tabii adresi. Olur, olur. Rakamla 3. Devamında event... ...prodüksiyon... ...İngilizce yazıyoruz. At gmail.com evet. e, Telefon vermek gerekir mi Ülke Hocam? Olur, olur. olur. E, 0-212-252-75-05 Bu numara hem dernek... Hem biz olarak alınabilir, bütün yaptığımız faaliyetlerin birer raporu derneğe sunulmakta, bizim hareketlerimizin tümünü dernek bilmekte. Mesela bazen okullarla çalışmamızda şöyle bir şeyle karşılaşabiliyoruz. İşte dediğimiz gibi biz burada sorumluluk çatısı altında bu derneğe bir kaynak aktarıyoruz. Bu çok kolay söylenebilir bir söz ama yapılıyor mu? Direkt olarak biz derneğin telefonunu okula veriyoruz. Bütün evraklarımızda da var, afişimizde ki, de derneğin logosu ve telefonu var. Neden? Bir güvensizlik var zaten. Biz bunun önüne geçelim. Evet. İstediği zaman açabilir. Bana şu tiyatro grubu geldi. Dedi ki derneğinize katkıda bulunur. Bulundu mu? Bulundu. Peki bana bunu ispat edebilir Evet tabii ki dekonduyla. Bunu seve seve yapıyoruz. Örnek olmak istiyoruz. Yani illa çocuk tiyatrosu olmak gerekmiyor. Derneğe katkıda bulunmak, tabii, destek tabii, bu vermek. İlla para olmayı, vermek bir de, bir de gerekmiyor. Olma, tabii haklısın. Çok güzel. Yani fiili olarak gönüllü olabilir. Bu Mesela sergileri olabilir. oluyor derneğin. Biz eğer o an... ...acilde çalışmamız gereken bir şey yoksa... ...gidip serginin başında... ...refakatçi olarak duruyoruz. Değil mi? Yani bunu yapmak gerekiyor. Başka türlü... Hayatının bir yerinde bir otistik bireyle tanışmamış bir aile için otizm, otistikler bir muamma. Farkındalık için bir şeyler yapmamız lazım. Evet. Biz her yerde afişimizle, oyunumuzla bunu konuşuyoruz. O güne kadar hiç duymamış biri sorabiliyor. Ya nedir ben hep duyuyorum ama bilmiyorum. Bu bir minicik virgül. İşte o toplumun o noktasındaki o bireyi bilgilendirmek, iki dakika vakit ayırmak, tabii, doğru bilgiyle tabi bilgilendirmek tabii, çok tabii. çok önemli. Tabii, tabii. Şimdi tabi e, <gülüyor> bu otizm konusunda e, Türkiye'de e, öncelikle eğitimcilerin e, bilgiye ihtiyaçları var. Çünkü e, anaokullarında ya da e, ilkokullarda e, böyle bir çocuk ortaya e, geldiği zaman... Ee, bir dolu eğitimci ee, bu çocuğa vebal çocuk muamelesi yapıyor. Maalesef. Evet. Ee, bir çocuk vardı işte o böyle bir otistik <gülüyor> özellikleri olan bir çocuktu. Bir anaokulunda ben çocuk oyun oynuyordum falan. İşte ben Nasrettin Hoca olmuştum. Sonra geldi böyle e, benimle konuştu, kucağıma oturdu falan, sohbet etti falan böyle. E, dedi ki biliyor musun dedi burada dedi e, şey oynuyorlar, mendil kapmaca oynuyorlar. Hiç benim arkama mendil koymuyorlar dedi. Şimdi e, yara resmen yara evet, bu çocuktu Ondan sonra canım, e, şimdi şey e, çocuk e, şöyle bir şey elde etmişti. Oraya gelen tırnak içinde işte çocukların sevgilisi durumuna gel, gelen e, Nasrettin Hoca onunla ilgilenmişti. Ona merhaba demişti. O da onu çok kendine e, bir samimi dost bilerek bunu anlattı. Biraz e, oradaki eğitimcilerle konuşmaya çalıştım ama onlar çocuğun e i̇şte takıntıları var biliyorsunuz işte, e, otistik yani, çocuklarda ta yani. takıntılar oluyor şey oluyor. Bütün onun <gülüyor> şikayetler halindeydiler. Dedim ki e, sizin bu yakınmaları yapmaya şeyiniz yok. O bilinçli olarak bir şey yapmıyor ki yakınıyorsunuz. O kendi elinde zaten. Şimdi siz bu çocuğu nasıl bu çocuklarla kaynaştıracaksınız? Ama sizin çocuklar yani, yani şu mendil kapmaca oyununda onun e, şeyinde ruhunda açtığınız bu e, yara, evet, evet. yara meselesi ağır bir problem. Onun içinde gerçekten yani e, bu mesele e, mesela işte e, Anadolu'nun birçok yerinde biliyorsunuz işte ben gene gidiyorum tiyatro yapıyorum Hı -hı. ya da gençlerle çalışıyorum. Otizm konusu işte e, gene onun daha hafifi var Asperger sendero bunlar bilinmiyor. Onun için de ya bu biraz havalı e, bizim çocuk fazla konuşmaz bizimki içine evet, kapanır. Evet. Aman bizimki kafaya bir şey taktı mı gider diye evet. e, bir takım Anadolu'da böyle tabirleri var ama ne yazık ki bu konuda e, ülke çapında... Ee, çocukların işte yani. e, ciddi bir mesele bu ee, Bunu ele almak gerekiyor Bu konuda işte e, belli yerlerde biliyorsunuz işte şeyler açıldı ee, Bir takım eğitim kurumları açıldı özel eğitim kurumları hı hı. Oralarda da ne yazık ki işte bazı tüccar hıllı insanlar e, bu konunun uzmanı olmayan hocalar alıyorlar. İşte onlara diyorlar ki, efendim işte çocuklara şey yapın yıldız yapın yıldızları birleştirsinler falan gibi böyle e, hiç çocuğu ilerletmeyecek işler yapılıyor ve devlet çocuk başına biliyorsunuz 400-500 lira para ödüyor ya, e, evet. bu tabii işe. Canım, tabii için. E, bu gerçekten çok ciddi bir mesele. E, şimdi işte bizim bu derneğimiz e, bu mesellerde e, biraz bence kötü kişi olmaya girişerek değil mi? Evet, e, zaten şöyle bir girişimi var bizi. ...birlikte yürümeye asıl iten sebeplerin en başında geliyor bu. Otistikler Derneği Cihangir e, çok çok çok önemli bir faaliyet sürdürüyor. Otistik bireyleri önce kendi eğitimi altında tutup... ...daha sonra bu bireyleri topluma kazandırma adına istihdam projeleri yürütüyor. Projesi de demiyorum, hı. projeleri yürütüyor. Hı hı. Kendi bölgelerinden başlayarak dışa yayılımlı olarak... E, ...büyük firmalardan küçük kişisel kuruluşlara kadar... Her bir otistik bireye günün belli bir saatinde o da olsa, belirli bir gün aralığında da olsa görevler iş veriyor. İş vermelerini sağlıyor firmalarla görüşüp bu bir istihdam projesi hmm. ve o çocuk otistik dediğimiz çocuk gidip orada iş yapıyor. Çalışıyor. Bunun karşılığında anlaşmalı olsun veya olmasın bir bedel alıyor. Ne güzel. ...inanın suratlarındaki o bedeli ya. aldığı zaman... ...yani ya. ben gidip bir yerde çalıştığım zaman maaşımı almıyor muyum... ...veya paramı almıyor muyum? O da yaptığı işin karşılığında ufak büyük bir para alıyor. Nasıl mutlu oluyorlar biliyor musunuz? Orada fark ediyorsunuz ki... otistik bireyler çok zeki bireyler. Farkında olmayabilir o paranın. Hiç i̇lgilenmeyebilir. İhtiyacı yok çünkü zaten bir destekle yaşamak zorundalar. Evet. Ama o yaptığı işi biliyor... ...karşılığında almak onun hoşuna gidiyor. Demek ki bu birey... ...hayatın bir yerine entegre edilebiliyor. Otistikler Derneği'nin böyle büyük bir çalışması hmm. var ve bizi hmm. çok yakından tutan şey bu. Evet. Bir de madem Otistikler Derneği dedik... ...yaz aylarında, üç ay yani Haziran, Temmuz, Ağustos gibi aylarda... ...Gökova'da bir şey var... ...kampları var. Yaşam, entegrasyon, rehabilitasyon hmm. kampları var. Ve bu kamplarda otistik bireyleri... 15'er günlük veya birer haftalık sürelerle yaz aylarında gidip ailelerinden uzak. Çünkü bu çocuklar hep aile yakınlarıyla ya da eğitmenleriyle yaşar, paralel yaşar durumdalar. Orada bütün bunlardan uzak yeni kişiler, yeni diğer otistik bireyler ve oradaki eğitmenler olarak Hı -hı. ...bambaşka bir... ...yani evet ben tek başıma yapabiliyorum... ...getiriyorlar hayatlarına... Ya. ya. ...yemek yemekten giyinmeye, kuşanmaya... Ya. ...kendi kendine yatıp uyumaya, duşak kadar... ...destek büyük, oldukları noktalarla... Bu, ...bu iki olgu zaten... ...bizi bu derneğin yapısından... ...çatımızın altından uzaklaştırmaz... Diliyor ki insanın gönlü... ...bütün Otistikler Derneği veya... ...diğer konulardaki bütün dernekler... ...üzerine düşen görevi ha. tam olarak yapsın... Valla içimden geleni söylüyorum. Bıya. Sevgili dinleyicilerimize paylaşıyorum cümleyi. Eğer cennet varsa siz cennetliksiniz. <gülüyor> Estağfurullah. Estağfurullah. Gönülle. Yüreğimle yapıyorum. söylüyorum. Şimdi e, Cüneyt Yosulçay, sevgili Cüneyt Bey. E, bir şeyden söz edelim isterseniz bir de. Bir e, otobüs tiyatronuz var. Tiyatro, bü Tiyatro büsümüz. Evet, evet. var. Evet. Ben bunun fotoğraflarını <gülüyor> gördüm. Ve e, çok da doğrusu beni heyecanlandırdı. Hepimiz Çünkü hep, gidilen her yerde tiyatro yapmak gibi bir güzel bir şey var olanak sunuyor evet. ve e, yani çok da çekici bir sahnesi işte yeri. Şey, her şey her şey her şeyi evet. mısınız şimdi bizim e, trafiği en uygun şekilde 13.5 buçuk metre uzunluğunda Safir marka bir tiyatro büsümüz var Biz bu otobüsü aldık biz bu otobüsün içini komple değiştirdik. Hatta 70 santimde rahatlıkla sahneyi görebilmek terziyle 70 santimde bir yükselti yaparak ve onda yükselti yapmayı iki de yapmışız altına çünkü dekorlarımızı filan da rahatlıkla <gülüyor> da var, sığdırabiliyoruz, ışık evet. malzememizi ...falan koyabiliyoruz. İçinde sahnesi ışığı, jeneratörü her türlü kendi ellettilini kendi üreten bir otobüsümüz var ve biz bu <gülüyor> otobüsümüzde Anadolu'da tiyatro yapmak istiyoruz aslında. Yani Anadolu'da tiyatro yapmak istiyoruz. Masraflı bir iş. Otobüs Anadolu'ya çünkü e, otobüste sadece otobüsün şoförü gidebiliyor. Oyuncu arkadaşlar gitmiyor. Ekstra bir otobüsümüz daha olması lazım. Yani biz oraya gittiğimizde masraflı iş. Ve biz hep kendi imkanlarımızla ufak tefek yerlere gidip sesimizi duyuramadığımız zaman biz e, ya, bazı yerlere ulaşamıyoruz. Sonuç itibariyle ben bu e, e, metro... E, Tiyatrobüs. Tiyatrobüsle ilgili hep metrobüs geliyor aklıma da özür <gülüyor> diliyorum. Tiyatrobüsle ilgili çok sponsor aradık. Bir türlü bulamadık. Hatta e, düşüncemiz ya biz bu tiyatrobüsü bana nasıl götürüp oradaki çocuklara kukla tiyatrosu yapalım ya, diye de düşünüyoruz. Ama inanın imkan bulamıyoruz. Yani biz her türlü şeye açığız. E, yani nasıl söyleyeyim ben size açıkçası şöyle bir şey anlatayım. <gülüyor> ...adamın bir tanesi... ...sirk müdürüne gitmiş... ...demiş ki ben çok güzel kuş taklidi yaparım... ...sirk de o gün artık... ...çok büyük sıkıntılar içinde... E, ...ya git kardeşim... ...ya lütfen demiş... ...bizi bir deneyin yani... ...beni bir deneyin... ...ben çok güzel kuş taklidi yaparım... ...adam o kadar sıkıntılı ki... ...ya git kardeşim başımdan demiş... ...ve adam uçarak gitmiş... ...yani... Şimdi biz hep kuş taktiği yaparız <gülüyor> diyoruz ama bizi kimse denemiyor. Yani herkes kuş taktiği <gülüyor> yapar diye düşünüyor ama evet. belki uçanlar da vardır. Ya yani, yani lütfen güzel şu yani. şurada lütfen şu bizim tiyatrobüsü Anadolu'ya çıkartalım. Şu van'a götürelim. Yani götürelim oradaki çocuklarımıza kukla yaparız, tiyatro yaparız. Bir sürü e, alternatiflerimiz var. Her şeyi sunarız ama inanın gidemiyoruz. Sponsor Şimdi bakın aklıma ne geldi. Şeyin firmanın ismini vermeyeceğim tabii de. Bir telefon şirketi bu. Yani işte bu GSM mi diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Neyse. GSM firması. He, e şey, şehir şehir işte e, daha çok bat, şeyde Doğu taraflarında. İç Anadolu hı. ve Doğu taraflarında. E, şehir şehir kasaba kasaba bir ekip var. 3-4 kişilik ekip. Bunlar dolaşıyorlar. O telefonun e, oyun içerisinde reklamını yapıyorlar. Hı hı. Şimdi bunun tiyatrosal bir yanı yok tabii. Yani yok bu yok. daha çok şov gibi bir şey. Ve bunlara yıllardır para ödüyorlar. Evet. Oysa böyle bir şeyi yani böyle bir kültüre izmedi, hem de çekici bir hale gelmiş... ...hazır... ...bir, de bunun bir şeyi niye destek vermezler yani... yani. Ee, siz herhalde bu konuyu tamamlarsınız... <Gülüyor> ee, ...mobil tiyatro diyebileceğimiz sınıf içinde tiyatrobüs. Bunun ilki İzmir'de İsterseniz siz ismini vaaz edin Kamyon tiyatrosu Kamyon olarak tiyatrı, hangi evet. ustamız yapmıştı? E, Profesör Doktor Özdemir Nutku evet. yapmıştı Şimdi biz aslında Bu yoldayız. Benim oyunumdu. Yaşasın Gökkuşağı oy Değil mi? Değil mi? Size oldu. onun için Size İlk bıraktım. İlk oydu yani. Yaşasın Gökkuşa. Gökkuşağı. Ülke Ayvas Hocamızın Oyunu. Şimdi biz sizlerin Yolunuzdayız. Neden? Mobil Tiyatro olayını sizler başlattınız. Biz doğru yolda yürümeyi seviyoruz. E, fakat Arkasından gelen işte kamyon tiyatronun arkasından gelen tır sahneler, tır tiyatrolar, hı hı. çadır tiyatrolar falan bunlar hep belirli mevsimlere yönelik kaldı. Zaten tiyatro büse şey yönlenme sebebimiz bu oldu. Yaz-kış tiyatro Tabii. yani bu, bu işin parolası bu. Yaz-kış tiyatro yani ihtiyaç olunan her anda. Yani. Şimdi tiyatroya ne zaman ihtiyaç duyulur? Siz ve ben bunu her an diye cevaplayabiliyoruz değil mi Hocam? Yani hı hı. E, her an tiyatroya ihtiyaç duyulur. Bir psikologdur tiyatro. İnsanın kendisiyle yüzleşmesi, yüzleşmesidir. Tabii, tabii. Kafası, yani Birçoğumuz seyrettiğimiz birçok oyunda o kadar çok kendimizden bir şeyler buluyoruz ki sarsıyor insanı. O zaman yaz kış tiyatro yapabilmenin tek yolu nedir? Kapalı bir tiyatro ama yazın nasıl çalışacak? Aa, kliması olacak. Teknoloji var artık. Bu teknolojiyi sadece evimizde iş yerimizde kullanmayalım. Bu araçlar elektrikle çalışıyor. E ...bu aracımız da, tiyatrobüs aracımız da elektriğini kendi üretiyor. Artık jeneratör var, şu var. Yani sözünüzü bu araç şeyin bir taşıma aracının, tekerlekli taşıma aracının girebileceği her yere... ...yani belki bir dağın tepesine çıkamıyor şu anda. Yani tank tiyatroyu henüz <gülüyor> geliştirmedik ama Allah nasip ederse onu da yaparız. Veya helikopter tiyatro. Fakat önümüzdeki konu tiyatrobüsse... Aracın gidebileceği her yere sahnesi olsun olmasın. Üç tane çocuğu olsun, ya. beş tane köy olsun, kasaba olsun. Ya, harika. Tiyatroyu ya. götürebilir durumda. Bunun içindeki uygulamalarda Cüneyt hocamın da Mehmet hocamın da söylediği gibi... ...kuklasından, animasyonuna tiyatro eserinden, projeksiyonla gösterilmiş ama tarzı gösterimlere kadar... ...her şey uygulanabiliyor. Tek uygulanamayan şu anda... ...yani bizim kısıtlı imkanlarla uyguladığımızın dışında... ...tevk uygulanamayan büyük hareketler... ...biz de büyük hareketlere büyük gönüller arıyoruz... ...bunu her yerde söylüyoruz... <gülüyor> ...yani e, Ülke Hocam bize fırsat verdi... ...biz de sponsor arayışı içine çıkmış gibi olmuyordu <gülüyor> radyoda... ...ama <gülüyor> bu gönülle... Hayır, zaten. ...bu gönülle herkese hitap ediyoruz... ...yani biz bu gönülle bu arabayı yaptıysak... ...çünkü bu araba kendi kendine... ...böyle bir şey yok, e, üretilmedi... ...belirli aktarımlarla yaptık, seve seve yaptık... ...çocuklarımıza hediye gibi bir şeydir... ...tarzdır bu... Hadi bu gönlünün yanına bir başka gönül ekleyelim derdindeyiz. Kesinlikle, kesinlikle. Yani bizim amacımız burada tabii ki Mehmet'in dediği gibi sponsorla falan öyle bir derdimiz yok. Ama e, yapmış olduğumuz e, ve hakikaten biz güzel olduğuna inandığımız bir şeyi istediğimiz gibi hareketlendiremiyoruz. Bunun sıkıntısı maddi sıkıntı tabii. Evet. Yani Sen çünkü... Merak uyarırsa bu konu özür dilerim. Evet. Yapımızı kestim. Evet. Ee, sevgili dinleyenlerimiz Facebook'tan tiyatro büs olarak girip... Bu otobüsün kim neymiş bu nedir bu kadar met ettiler. Nedir bu araba diye oradan hem teknik bilgilerine hem kimlik resimlerine fotoğraflarına çok rahatlıkla ulaşabilirler. ulaşabilirler Biz bu kullanılan bir sosyal evet. ağ olduğu için rahatlıkla ismini söyledim inşallah problem Hayır hiçbir problem yok. Yani bizim amacımız <gülüyor> Türkiye'de 81 il ya da 200'de e, köy ya da ilçe varsa ilçe bilmiyorum. 3000 3000'ün ilçemiz mi? var evet. Her yere girebiliriz. Her yerde tiyatro yani, yapabiliriz. Yani bir şey, e, otobüsün girebileceği her yerde hiç kimseden elektrik istemiyoruz, su istemiyoruz, hiçbir şey istemiyoruz. Her yani, şeyimiz kendi kendi üreten, kendi yapan bir otobüsümüz var. 90 tane içine çocuk alıyor bir seferde ya da çocuk değil de büyük akşamda büyük de 70 kişi de büyük alıyor. Biz çocuk zaten 90 olurca ...herhalde küçük yerlerde öyle zannediyorum. 3-4 seans filan yapıyoruz Harika. değil mi? Bir ilçe belediyesinde bu tiyatro biz konuşmamız sırasında bir yetkiliyle e, hep karşı alternatifler muhakkak gelir biliyorsunuz yani biz birbirimize sen eksiksin demeyi çok severiz. Gene böyle bir soru geldi. E peki tiyatro söyledebilecek yaşta olanların altındaki çocuklar ne yapacak? Bizim cevabımız hazır. ...şeyimiz de hazır... ...malzememiz de hazır... Hı -hı. E, ...demin Cüneyt Hocam'ın söylediği gibi... ...bu otobüsün alt tarafındaki bagaj büyüdü... ...iç tarafı yükseltince... Hı -hı. ...şişme oyun alanlarımız var... ...biz eğer beş yaşın üstünü düşünüyorsak... Hı -hı. ...beş yaşa kadar olan yeri de düşünüyoruz... ...ve bu otobüs nereye giderse gitsin... ...içinde zıp zıplarıyla, şişme oyun alanlarıyla... ...bir başka o, çocuk grubu taşıyor... ...yani bana çok haklı <gülüyor> olarak sordu... ...ben haklı da buldum, işte de kızmadım... ...dedi ki yani beş yaşın altında çocuk var... Annenin kucağındaki çocuk bakacak, öbür çocuğu oyun seviyor. Hayır dedi. Bak ne yapacak? E dedim biz ona şişme oyun alanı getiririz. Şimdi Red kalktı. Ya, yani sadece beş ya. yaş ve on sekiz yaş. Mesela çok önemli bir şey var. Bunu Mehmet hocam bize şey yaparsa, anlatırsa çok sevinirim. Genelde aldığımız bir soru var. Oyununuz kaç yaşa hitap ediyor? Ben de çok açık söylüyorum. Bizim oyunumuz altı yaştan on sekiz yaşa kadar hitap ediyor. Tamam. Şimdi bu noktada hocama bırakayım. Bu spektrum niye böyle geniş? Hı hı hı. Evet. Şimdi e, tabii e, bizim anlattığımız konu ulusal bir konu. E, ulusal bir konu olunca tabii e, çocukların bu tarihi hep kitaplarda okudukları bu tarihle bir kere e, yüzleşmeleri gündeme geliyor. E, ve her kesim e, de bunu kendince e, bir, kendi açısından izliyor olayı. Ne olduğunu ne bittiğini. Mesela işte e, ilkokul birinci ve üçüncü sınıflar e, böyle daha bir hayretle izliyorlar. Dört beş altıncı sınıflar... E, ...şeyler o noktada... Hı hı. ...daha duygulular... Hı hı. E, ...hatta işte bir kısmı bazen bazı yerlerde ağlıyorlar... ...yani öyle bir... E, ...başka duygusallıkla hı hı. seyrediyorlar... Hı hı. E, ...öbür e, yaş kuşağı ise... Ee, tam tersine bunu tartışmak istiyor konuşmak istiyor ee, işte olaylar şöyle mi olmuştu şu bu, böyle mi olmuş diye hmm. onların da e, karşılarına gelen e, çok son birkaç yıl önceye kadar zaten Kurtuluş Savaşı ve Atatürk'le ile ilgili doğru dürüst filmler yapıyordu evet, yani evet, tabii canım, tabii Ondan canım, sonra, sonra e, bu anlamda da gerçekten e, çocuklarımızın e, bu tarz şeylere çok ihtiyaçları var yani e, hamaset yapılmadan ama e, olayları somut olarak ortaya koyan e, ve onlara işte dediğim gibi sahneden bir ahlak dersi vermeden e, onlara şöyle olun demeden e, bir e, sanat Hı -hı. yapıtına ihtiyaçları var. Bu anlamda da değişik yaş kuşaklarıyla öyle buluşabiliyor oyun. Öyle bir yapısı var. Bu da bir e, üstünlük. Evet. Bu da bir üstünlük. Çok daha geniş bir seyirci kitlesine ulaşabilme imkanı demektir değil mi? Hatta evet. bununla ilgili bir örneğimiz var. Mehmet ha. Hocam'la beraber yaşadık. Bir okulda ...hemen hızlı anlatayım... ...çok vakit alıyoruz belki... Ee, ...birinci seansı oynadık... ...ikinci seans için bir hava değişimi... ...salonun havalandırması falan süresinde... ...bir öğretmenimiz geldi... ...bir hışımla geldi ama... ...çocuklarımıza niye ağlatıyorsunuz diye girdi... ...şeye e, isnaden söyle ...bir hamasi yapısı yok bu oyunu ...niye ağlatıyorsunuz... ...dedim hocam biz ağlatmıyoruz bir şey yapmıyoruz... ...neye yapalım ya biz buraya iş yapmaya geldik... ...niye ağlatalım çocukları ...ama dedim isterseniz buyurun seyredin... Hmm. ...farkına varmadan mahsurlu bir şey yapıyorsak... Hem düzeltme elimizde olsun hem de hemen durduralım. Yani. Yapmayalım bu yanlışı sürdürmeyelim. İzleyeceğim zaten dedi. Tam öğretmen edasıyla ki için açındasın. Saygıyla anlıyorum kendisini. Belki konuyu dinleyen birisi olursa e, hatırlayacaktır beni. E, seansı izledi. tam o aynı ağlayan çocuğu ve onu bize bir hışımla salona gönderen çocuğun üzerinden kendisine gözyaşlarıyla. Çok güzel bir şey söyledi. Şu anda yapılan hı hı. çalışmalar gelip Allah aşkına şu oyunu bir seyretseydi de Mustafa Kemal'e zarar vermeden... ...abartmadan veya yok etmeden... ...bir oyun nasıl yapılır seyrederseler... ...evet hamasi yapısı yok... ...tam tamına A'dan Z'ye tarihi yapısıyla... ...ama bunu da ders anlatır gibi değil... Elbette ...anlayacağı ki. bölümü... ...biz seyircinin kendisine bırakmaya çalışıyoruz... ...elimizden gelen... Yani, ...doğru bir şekilde aktarım... ...böyle ustalar yan yana geldiği zaman zaten... zaten ...terse düşünemez. Yani ...buna çok ihtiyacımız var... ...ülke olarak da ihtiyacımız var... ...sevgili dinleyicilerimiz... ...bu haftaki konuklarımız... ...Sayın Cüneyt Yosulçay... Sayın Mehmet Esatoğlu ve Sayın Mehmet açar idi. Efendim çok teşekkür ediyorum ayrı ayrı programımıza katıldığınız için. Ee, bizi buraya davet ettiniz. Bu güzel sohbeti bizle beraber paylaştınız. de bütün dinleyenlere sevgi saygı hürmetle anıyorum ve selamlarımı sunuyorum. Evet çok teşekkür ediyoruz evet, bu güzel bir oldu. buluşmaydı hı hı. Ee, şimdi gerçekten şimdi. düşüncelerimizi e, bu kanaldan e, aktarmaya çalıştık insanlarımıza e, mutlaka karşılıklarını da bekliyoruz e, mail yoluyla e, her yolla bize ulaşsınlar onlar da düşüncelerini paylaşsınlar e, hakikaten e, biz çünkü sanat alanında bir şeyler yapmak istiyoruz e, insanlarla buluşmak istiyoruz. Ve herhalde ülkenin de buna çok ihtiyacı kesinlikle. var. Çünkü diğer tarafta sanat olmadığı zaman hep acılar oluyor. Başka bir şey olmuyor, şiddet oluyor. Kesinlikle, kesin Mehmet Er açar çok teşekkür ediyorum. Ama bir konu bitirmeden bir telefon numaralarını bir daha verelim. Rica Tabii memnuniyetle. Ee, telefon numaramız, dernekle de paylaşım numaramızdır aynı zamanda. 0212 252 75 05. Ulaşmak isteyen arkadaşlarımız, dinleyicilerimiz için mail adresimiz rakamla 3 devamında... ...eventproduksiyon, İngilizce yazıyoruz prodüksiyonu... ...at gmail.com ee, Sayın Ülkü Hocam... ...güzel programınızda bize yer verdiğiniz için... ...biz de çok teşekkür Aa, ediyoruz... Ben, ben ee, teşekkür ediyorum... ...sizi izlemeye devam ediyoruz... ...çok teşekkür ederim, benim için de çok verimli oldu... ...verimli oldu... ...heyecanlı bir program oldu benim için de... ...çok teşekkür ederim... ...sevgili dinleyicilerimiz haftaya aynı gün ve saatte... ...buluşmak üzere, hoşçakalın... Sanat ve Sanatçılar hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvas